1858, numaralı konu, iki sahabinin ummadıkları yerden rızıklandırılmaları, evet, Resulullah bir iş için iki kişiyi gönderdi, onlar, ey Allah'ın Rasulü, götürecek azığımız yok, dediler, Hazreti Peygamber, bana bir kırba getirin, dedi, onlar gidip bir kırba getirdiler, Peygamber, kırbayı şişirin, dedi, onlar kırbayı şişirdiler, Hazreti Peygamber, kırbanın ağzını eliyle bağladı ve, gidiniz, falan falan yere vardıktan sonra Allah size rızık verecektir, buyurdu, biz o mekana vardık, kırbanın ağzı açıldı, baktık ki süt ve koyun kaymağı vardır, ondan yedik ve içtik, hem doyduk, hem de kana kana susuzluğumuzu giderdik.